Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müstiman, Uygar Özeskin. Günaydın. Bu sabah sizlere Karadeniz'in güçlü kadınlarından bir mesaj ve kampanya var. Amazonların Karadeniz kıyısında yaşadıklarına bu açıdan şaşmamak gerek. Karadeniz Kadın Dernekleri Platformu tarafından siyasi partilere yönelik başlatan kampanyanın talebi yerel meclis aday listelerinde sıralı eşitlik ilkesinin uygulanması. Anlaşılan Karadeniz'de kadınlar erkek egemen seçim sistemine çomak sokmaya niyetli. Toplumda sayıca eşit olan kadın ve erkeğin Siyasette ve karar alma mekanizmalarında da eşit temsil hakkına sahip olması gerektiğini söylüyor kadınlar. Kadının değiştirici gücünün yerel yönetimde eşit olarak yer almasını sağlamak demokratik, adil bir yerel meclis için şarttır diyen ve harekete geçen Karadenizli kadınlar, yaşamın her anında ve her alanında var olan kadının karar mekanizmalarında da eşit oranda söz sahibi olmasının bir hak olduğunu birlikte yaşadığımız kenti birlikte yönetmek için yola çıktıklarını ve eşit hizmet için eşit temsil talep ettiklerini dile getiriyor. Aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, doğa hakları ve sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şafak Pa ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in de bulunduğu muhataplara yönelik yazılan mektupta Karadenizli kadınlar olarak erkek egemen seçim sisteminin kendilerini temsil etmediğine inandıklarını ve yaşadığımız toplumda sayıca eşit olmamıza rağmen yerel meclislerde yeterince söz hakkı bulamadıklarını anlatıyor Karadenizli Kadın Derneği Platformu. Yaşamın her anında ve her alanında var olan kadının yaşadığı kenti birlikte yönetmesinin ve karar mekanizmalarında da eşit oranda söz sahibi olmasının demokratik ve adil bir yerel meclis için şart olduğunu dile getiren kadınlar Buna sebep veren parti tüzüğünün ve aday gösterme sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiriyor. Kadınlar sıralı eşitlik olarak tanımladıkları bu yeni sistemle aday listelerinin en çok oy alan adaylardan başlayarak bir erkek bir kadın sıralamasıyla oluşturulmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz taksim sıralı eşitlik adresini ziyaret edebilirsiniz. Muhatapların yine hükümet ve siyasi irade olduğu bir kampanyada İzmir'den Cemil Tugay tarafından başlatılmış. Başta Sağlık Bakanı Recep Akdağ olmak üzere sağlıkla ilgili pek çok yetkiliği muhatap olan kampanyanın konusu kişisel sağlık verilerimizin sağlık net sisteminde toplanmaması. Kişisel verilerimizin sağlık bilgilerimizle birlikte bir merkezde toplanması güvenli değil diyor Cemil. Ülkemizde hali hazırda kişisel verilerin korunması kanunu bulunmuyor. Dolayısıyla bu kanunla korunmayan sağlık ve bilgilerinin ticari amaçlarla da kullanılabileceğini söyleyen Cemil. Bu verilerin kötü niyetli insanların eline geçebileceğini, psikiyatrik sorunlar, cinsel hastalıklar, kişilerin saklı kalmasını istediği sağlık bilgileri gibi özel verilerin bu sistem aracılığıyla hastaların aleyhine kullanılacak insanların eline geçebilir diyor. Kendisi de bir hekim olan Cemil. Bu konunun Türkiye'de yaşayan herkesi yakından ilgilendiren bir konu olduğunu, merkezi sağlık verisi toplama uygulamasının güvenli bulunmadığı için dünyada hiçbir yerde uygulanmadığını da ekliyor. Daha yakın zamanda Hollanda'da halkın ve sivil toplum kuruluşlarının karşı çıkmasıyla bu projenin uygulamaya konulmadan iptal edildiğini söylüyor. Cemil, Türkiye'de geçmişte kişisel bilgilerin eleştirilmeden toplanan bu veriler, bu yeni sistemle Ağustos 2012 tarihinden beri tüm sağlık kuruluşlarından Kişisel bilgilerle beraber sağlık verisi olarak toplandığı bu yüzden de pek çok insanın hastalığı ile vatandaşlık numarasının ve ev adresinin eşleştiğini de söyleyen Cemil, bu yolla organ mafyalarına açık adresli hedef sunmaktan, hastalık kaydı sebebiyle insanların iş hayatını tehlikeye sokmaya kadar pek çok sorunun ortaya çıkabileceğini söylüyor. Kampanyaya imzasını atarken bir de yorum yapan Alp Ayan ise bu kampanyanın kendisi için neden önemli olduğunu açıklarsa Ken şöyle diyor… Hasta gizliliği ilkesinden başlayarak tüm etik olmazsa olmazlarımızın yeniden örülüp hak ettiği düzeye taşınması için ortak çabayı gerekli görüyorum. Bu imzan vesilesiyle bir kez daha ve açıkça ilan ediyorum ki hiçbir güç hastalarımın bana emanet ettikleri sırlarını dil bir takım mercilere göndermek elektronik herhangi bir ortama yazma konusunda dahi beni ikna edemez. Gözlerine ama sigorta şirketleri ve sağlığa yatırım yapacak sermaye tekerlerinin Vaatleri ama başkaca nedenlerle karartmış ve para hırsı bürümüş olanları uyarmak isterim ki bu konuda esnemememiz beklenmemelidir diyerek bir hekim olarak konuya yaklaşımını ve duruşunu da açıkça belirtiyor imzacı Alp Ayan. Bir diğer imzacı Şule Topkaya ise hem bir hasta ve hasta adayı olarak hem de ruh sağlığı uzmanı bir hekim olarak bu bilgi sistemini kabul edilemez bulduğunu sağlık hakkından yararlanmanın bir hekime güvenle Başvurabilmeyi, hastalığıyla ilgili şeyleri ekiminden başka kimsenin öğrenmeyeceğinin güvenini gerektirdiğini söylüyor. Kampanya hakkında detaylı bir bilgi almak isterseniz taksim hasta hakları adresini ziyaret edebilir. Buradan bilgi alabilirsiniz son durumda ilgili. Haftanın ortasına doğru yaklaşırken çeşitli konularla gelişen kampanyalarda hızla ortaya çıkmaya ve destekçi toplamaya devam ediyor. Ercan Akyazar tarafından Bandırma Belediyesi'ne yönelik başlatılan bir kampanyası su faturalarını 8 lira olarak yansıtılan katı atık bertaraf bedelinin haksız gelir olduğunu ve yılda hane başına 96 lira ettiğini söylüyor ve haksız kazancın bir an önce durdurulması ve bu kesintilerin yapılmamasını talep ediyor. Bunun temel çözümü herhalde katı atıkların oluşmasını engelleyecek şekilde atık azaltım projeleri, geri dönüşüm çözümleri ve kompost yapımı projeleri olurdu. Çöp vergisi gündemimizde biliyorsunuz 90'lı yıllardan beri ne yazık ki yerleşmiş durumda. Antalya spor taraftarları tarafından başlatılan ve diğer takım taraftarlarının desteğini de kazanan bir kampanya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan e-bilet uygulamasına geçilmemesini talep ediyor. E-bilet uygulamasının taraftarları fişlemek amacıyla yapıldığını ve insanları futbolu desteklemekten uzaklaştırdığı da dile getiriliyor kampanyada. Bakalım ilerleyen günlerde futbol severlerin Türkiye Futbol Federasyonu'na seslerini duyabilecekler mi? Bu fişleme konusu anlaşılan taraftarlıktan Sağlık Bakanlığı'na hatta AKP'nin şikayet başvurularında kullandığı AKİM sistemine kadar gündemde olan bir konu. Ve anonimiteyi ve kişisel hakların korunması konusunda gelişen bilişim teknolojileri de gitgide yükselen bir endişe alanı. Bir başka kampanyada Kuzey Kıbr Kıbrıs Cumhuriyeti'nden, Yönelik başlatılmış talebi ise Kıbrıs Cumhuriyet Meclisinde de kabul edilen ve kanlı yasa olarak anılan sokak hayvanlarının uyutularak yaşamlarına son verilmesi yasasının bir an önce kaldırılması ve sokak hayvanlarının yaşam alanlarının kısıtlanmaması. Programımızda size sunacağımız son kampanya ise Gözde Uysal tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik başlatılmış talebi Belgrad Ormanı giriş ücretlerinin daha makul bir seviyeye çekilmesi ve orman genelinde iyi hizmet verilmesi. İstanbul'da açık alanda spor ve piknik için keyifli yerlerden birinin Belgrad Ormanı olduğunu söyleyen Gözde, araç başına 10 lira olan giriş ücretinin içerideki düşük hizmet kalitesine göre çok fazla olduğunu, hem ücretlerin azaltılması gerektiğini hem de spor yapanlar için hijyenik giyinme ve duş kabinleri yapılması ...ve tuvaletlerinde sıklaştırılmasını talep ediyorum. Evet, değişim için yola çıkanlar ve değişime destek olanlar. Zeynep'e İzgi ile beraber sizlere esenlikler diliyoruz. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler...